şairin bu göklerden gelen bir karar vardır. Burada bir sıkıntı var mı? Bu şiirdir. Bir şey demiyoruz ama bu bir insanın normal günlük konuşmalarında kurabileceği bir cümle midir? Birkaç yönden sakat bu. Neden? Çünkü karar vardır diyor. Cenab-ı Hak karar vermez. <gülüyor> Cenab-ı Hak takdir eder. Karar vermek insani bir süreçtir ha takdir etti deriz, işte onun için şiirdir diyoruz, bir şey diyemiyoruz, vezin filan falan onu zorladı, öyle demek zorunda kaldı diyoruz. Göklerden geldi diyoruz. Hadi levh-i mahfuz desek, Cebrail getirdi desek bir tevil edebiliriz orada ama kararı kim verdi? Takdir, tamam yani bu manadadır diyelim, tevil edelim, şiirdir diyelim, tamam ama normal bir konuşmada, günlük konuşmada böyle dememek lazım.